Açık gazete. Hediye gündüzle bağlanacağız şimdi. Ve Ahmetler'de Antalya Esparta Burdur Denizli Kaş platformunda Ahmetler'deki son durumu kendisinden öğrenmeye çalışacağız. Günaydın Hediye Hanım. Günaydın. Günaydın Sayın Madra. Günaydın merhaba. Can Tom Birde. Evet, günaydın beraber. Sayın Şahin. Belki. Nedir durum bu Ahmetler'deki? Bize biraz özetler misiniz lütfen? E, Ahmetler'de yine HES yapmak üzere şirket e, geldi ve dün yine maalesef e, silahlar konuştu diyelim. Maalesef yine köylüye e, ya da e, havaya taciz ateşi bilemiyoruz karanlıkta. Yine ateş açıldı. E, HES şirketi e, önceki gün itibariyle Yine bölgeye e, Çok büyük bir jandarma kitlesiyle 300'e 300 yakın jandarmayla Alana geldi Köylüler de 200'e aşkındı Ve e, önceki gün boyunca e, Tabii köylüler Protesto amaçlı Oturma eylemi Yol üzerinde oturma eylemi yapmak istediler Ve e, Bu aşamada jandarma Tabii köylüye müdahale etti e, Yani Yine yüzlerce jandarma yolda kalkanlarıyla özellikle kadınlar çok itelenmiş iki kadın bayılmış ee, ve burada e, yine e, tabi üzücü anlar çok yaşanmış dün e, itibariyle e, öğleden sonra biz de oradaydık e, ve e, çok e, üzücü olaylara maalesef tanık olduk çünkü jandarma köye e, köyden alana e, hes yapılacak alana giden yol var bir de bir başka köyden gelen yol var e, bir tarafta e, köylüler beklerken diğer ta, diğer yoldan e, özellikle e, jandarma askeri araçlarla hes yapan e, şirkete e, teçhizat taşınmış yiyecek taşınmış e, askerlere şirketi tarafından yemek ikram edilmiş, böyle ilginç ve üzücü şeyler yaşandı. Yani orada özellikle güvenlik biriminin tabii ki tarafsız olması çok önemli. Orada taraf olarak değil tarafsız anlamıyla bekliyorlar. Ama böyle şeylere çok tanık olundu dün ve neredeyse her yarım saatte bir olay yaşandı. Ee, gece vakti silah sıkılmıştı, silah sıkanları yakaladı jandarma, karakola götürdüler. Ee, köylülerin e, e, görenlerden e, yakalananların e, iki kişi olduğu söylendi ama tamamının altı kişi olduğu söyleniyordu köylüler tarafından. Diğer dört kişi için e, aradan bir yarım saat sonra e, şeyden e, hes şirketinden biz. Çalışanları yukarıya götüreceğiz dendi. o donlar da dört kişidendi. E, Köylüler e, tabii yine haklı olarak dediler ki bu biraz önce bizi ateş eden grup mu diye özellikle dile e, getirmeye çalıştılar. Bunları yukarıya göndermeyin demeye çalıştılar. Yani orada bir e, inanılmaz şeyler yaşanıyor. Peki bu silah e, sıkanların kim olduğu hakkında bir e, bilgiye ulaşılabildi mi Hediyan? E, dün akşam itibariyle onları karakola götürdüler. E, Tabi şu anda e, henüz e, detaylı bilgimiz yok. Köylüler şikayetçi olmak üzere sabah karakola gideceklerdi. Çünkü e, aynı zamanda o, orada o olayları gören köylüler gece orada... protesto amaçlığı kurdukları çadırlarda gece sabaha kadar beklediler. Evet. Durum bu mecrada yani biz oradan bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldık çünkü sabah bazı ziyaretlerimiz olacak. Biz ayrıldıktan sonra HES şirketinin yine alana E, mazot indirmek yani oradaki çalışmak, çalıştırmak istedikleri araçlara mazot indirmek istedikleri için oraya geldikleri duyumunu aldık. Yani her yarım saatte şirket e, orada e, bir hamle yapıyor e, ve bunu da özellikle askerin orada olmasını vesile bilerek yapmaya çalışıyor. E, durum böyle, e, gerilimli. E, elbette ki biz de tabii dün kaymakama gitmek istedik. Kaymakamdan Kayvatam'la dün görüşülemedi. Umarım bugün görüşülür. Alay komutanıyla görüşenler oldu. Bizler de e, görüşmeye çalıştık. Çünkü orada bir tatsızlık ol, olmasını kimse istemiyor. Ama bir taraftan da e, açılmış davalar var. Davaların sonuçlanması e, e, isteniyor. O bu yüzden de beklenmesi, şirketin beklemesi gerektiği e, mahkeme... sonucunu çünkü burada mahkemeyi kazanacağına da inanıyor köylüler. Dolayısıyla böyle bir durum var orada. Maalesef hukuk dar kanunları neredeyse geçerli durumda. Köylülerin haklı talepleri dikkate alınmıyor. Çünkü orada bir mahkemede de daha önce bazı entrikalar yaşandı. Üç köy o bölgeden etkilenen en önde etkilenen üç köyde dava açmış durumda. Fakat e, ilk dava açan Ahmetler Köyü için e, mah şeyi, duyuruları çok küçük bir yerde bir e, insanların bile gelip gitmediği bir binada duyuru yaptıkları için hukuk yoluyla hukuku engelleyerek e, mahkemenin e, sürecini etkilediler. Dolayısıyla da şu anda buna rağmen yeni yeniden emsal kararlar bulunarak dava açılıyor. Ama mahkeme kararlarını da beklemek istemiyorlar. Durum bu aşamada. Evet. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ahmetler Köyü'nde yapılmak istenen HES projesine çıkan köylülerin direnişinden bahsediyoruz. Bu konudaki Haberleri takip etmeye çok teşekkür ederiz. Yani ta haberleri takip etmeye de devam edeceğiz. Kolay gelsin diyelim Hediyan. Çok teşekkür ediyorum. Ee, kamuoyunun e, vicdanlı desteği orada hukukun işlemesine yardımcı olacak. Şu anda hukuk maalesef işleyemiyor. Evet. Peki çok teşekkürler Hediye Hanım. Görüşmek üzere. Biz teşekkür güzel. ediyoruz. Sağ olun. Açık